aminel şeytandan aracayım bismillahirrahmanirrahim inel hamdülillahi nahmedühu ve nestaînühu ve nestağfirühu ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdilellahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hadiye leh ve eşhedü en lâ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 ve yagfir lekum zunubakum ve men yuti' illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah ve hayran hadi hadi muhammedin ve sharral umur muhdathatuha ve kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz tevhid müdafası derslerini yapmaya devam ediyoruz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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Üsame'e dedi ki, "Akateltehu بَعْدَهَاً قَالَ لَا "La إِلَّا illallah" ''Sen onu la ilaha illallah dedikten sonra mı öldürdün ey Üsame?'' Ee, diye. Peki, kıyamet gününde o adam la ilaha illallah"la gelse sen ne yapacaksın? Üsame dedi ki, ey Allah'ın Resulü, o İslam olmak için değil, kılıçtan korktuğu için la ilaha illallah dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi, kalbini yarıp baksaydın ya, yani kılıçtan mı korkmuş?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 ve bu yalancıdır. Eca alal alete ilahan vahide in hada la şeyun Bu Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı? Şüphesiz ki bu şaşılası bir şeydir. Wantalakal melu minhum an imshu ve sabru ala aletekum in hada Onlardan bir topluluk hemen yerlerinden fırladılar ve insanlara şöyle dediler. Çıkın evlerinizden ve ilahlarınızın üzerinde sabredin. Yani Muhammedinizin Muhammed'in nefitti yoktur dediği ilahlarınıza sahip çıkın. İnne hadda le şey uniyurat. Muhakkak ki bu sizlerden istenen bir şeydir. Şimdi bir toplum düşünün ki kardeşlerim. Allah Resulü onlara la ilaha illallah dediği anda hiçbir açıklama ve izah yapmamasına rağmen la ilaha illallah'ın manasını anlamışlar. O kadar net anlamışlar ki bakın daha peygamber tafsilatlı davete başlamamış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 La ilâhe illallah'ı çok iyi anlıyorlar. Peygamber Aleyhissatü vesselam'ın ne kastettiğini. Ve bundan ötürü kardeşler bu kelimeyi başkasına anlatırken bile nakletmekten uzak duruyorlar. Yani mesela Muhammed insanları la ilahe illallah'a çağırıyor demiyorlar. Bu kelimeyi ağızlarına almıyorlar. İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallah yestekbirûn. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur La ilaha illallah denildiğinde Tekebbür ederlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kelimeyi ağızlarına kesinlikle almaz. Bu kelimeye karşı büyüklenirlerdi. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Allah tek başına zikredildiğinde La ilaha illallah dediğinde o ahirete inanmayanların kalplerinde bir tiksinti oluşur diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kelimeyi duyduklarında adamların mideleri kalkıyor. Bu kelimeyi duymaya dahi tahammüller yok. Şimdi böyle bir vasatta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 e diyen adam belki bunun ruhsatını verirken belediyede masanın altından günlük vitlerini çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye adam günde beş bin tane la ilahe illallah çekiyor. Şimdi siz getirip bu iki toplumu birbirine kıyas ederseniz İslam'ı anlamamaktan ziyade akli melekelerinizde problem olduğu anlaşılır. Ha ne zaman ki bizim bu içinde yaşamış olduğumuz toplum la ilahe illallah'ı duyduğunda aynı tepkiyi verse hiçbir şekilde bu tarz bir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 İfade darp tum fi sabilillahi, Ey iman edenler, yeryüzünde cihada çıktığınız zaman meseleleri açıklığa kavuşturunuz. Yani meseleleri anlayın, meseleleri açıklığa kavuşturun. Ve la tequlu lman alqa ilekumussalam, lasta mümin. <gülüyor> Siz selam veren birine sen mümin değilsin demeyin. Tabtugun arda hayat dünya, fangında Allahim ragan mukesyala. Siz dünyanın basit metanı istiyorsunuz.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 Bu ayet-i kerime ile alakalı İmam Bukhari'nin muhtasar olarak İbni Abbas'tan Bezzar'ın da müsnedinde uzun tafsilatlı bir şekilde rivayet etmiş olduğu bir nuzul kıssası var. Allah Resulü bir seriye gönderdi. Bu seriyenin içerisinde Miktad İbni Esved de vardı. Miktad İbni Esved müşriklerden biriyle karşılaştığı zaman adam onların yanından geçerken, beni Süleymoğullarından biri yanında hayvanları var, i̇şte koyunları vesaire var.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 Sıkf'ının Müslüman olmak kısasını anlattım size. Urve ibn Mes'udu, Kâbe'yi Tayf niye öldürdüler? Sebebi neydi bunun? Çünkü geri döndüğü zaman onlara onlar geldiler, selam verdiler. Diyor ki, selam verdiler ona. O da onlara "Esselamu aleyküm" deyince bu kafir olmuş dediler. Niye? Çünkü cahiliyede insanlar birbirlerine "Esselamu aleyküm" diye selam vermezlerdi. Cahiliye tahiyyesi, cahiliye selamlaması tamamen farklıydı.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 Ve sadece Müslümanların kullanmış olduğu bir selam şeklidir. Adam sadece Müslümanlara kas olan bir şeyi sahabeye verince Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu deyince elbette ki sahabenin onu öldürmemesi gerekir. Ve burada dikkat edin. sahaben onu öldürme sebebini Allah biliyor zaten. Mal için öldürüyorlar. Yani Allah Azze ve Celle diyor arad عَرَدَ Hayati الدُّنْيَا Siz dünya metani istiyorsunuz. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِ مُكَسِيَرَ Oysa Allah'ın yanında çok fazla ganimetler vardır diye.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 Böyle bir adama sen Müslüman muamelesi yapmazsan ayete muhalefet etmiş olursun. Tamam. Biz de diyoruz o zaman biz tebeyün yapacağız. Yani araştıracağız. Yok. Tebeyyün ve tevakuf da bidattır diyorlar. Ya arkadaş şimdi ayeti getirdiniz millete Müslüman deyin dediniz. Ayet diyor ki tebeyün yapın. Yani araştırın insanların harini sorgulayın ondan sonra bunu yapın. Yok dediniz Şeyh Makdesi demiş tebeyün ve tevakuf da bidattır. Veya Abdülkadir İbni Abdülaziz demiş tevakkuf ve tebeyyün aslımızın haricilerinin ortaya çıkarmış oldukları bidatlerdendir. Yahu arkadaş biraz akıllı olun. Delil olarak ortaya sunmuş olduğunuz ayet tebeyyün ve tevakkufun delilidir. Allah Azze ve Celle böyle emrettikten sonra makdisi kimdir? Abdülkadir İbni Abdülaziz kimdir? Yani alemlerin Rabbi olan Allah semadan hüküm indirecek. İnsanların hallerini durumlarını araştırın diyecek. Ondan sonra insanlara hükmedin diyecek. Sen hem bu ayetin bir kısmını delil getireceksin...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 Sen diyor şu insanların dinlerini bölük bölçük edip de dinlerinde ayrılığa düştüğün memlekettensin yani. İmam bu Hanife diyor evet fakat ata devam ediyor. Peki sen hangi fırkadansın diyor? Kimlerdensin yani? İmam bu Hanife diyor ey imam ben selefe sövmeyen, ben selefe sövmeyen, büyük günahlarla insanları tekfir etmeyen ve kadere iman eden fırkadan. Şimdi bakın buraya dikkat edin ha ben selefe sövmeyen rafızilerden teberriy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 e, i̇stiyorum ki bu şeyi bitireyim. Hani öncekinde niyet ettim Allah azze ve Zelle nasip etmedi. <gülüyor> bu sefer inşallah istiyorum ki bazı şeyleri söyleyeyim. Çünkü Müslümanlara zarar gelmesin. İşte efendim e, biraz daha dikkatli olalım diye. Hani bazı şeylere dikkat ettikçe bazılar azıyorlar, azgınlaşıyorlar. Yani hani Müslümanlar şu şu konuları konuşursak bunun Müslümanlara faydası yoktur. Belki daha fazla kafirlerin işine e, yarayacak diye sukut ettikçe...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 Fetvanlar kabulani budur. Ha bununla beraber Hanbeliler de dahil olmak üzere İbn Teimiyen'in bu istiğadını kabul etmemişler. Yani İbnül Mufli el Ada bu şerâiye kitabında e, İbn Teimiyen'in bu görüşünü aktarıyor. Diyor ki darul İslam üzerinde İslam'ın galibesi olan yerdir. Darül Küfür kafirlerin elinde olan ve onların kanunlarının geçmiş olduğu yerdir diyor. İbn Teimiye dedi ki diyor bir de üçüncü bir yurt daha vardır Mürekkep olan bir yurt yani yöneticilerin kafir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 Kur'an-ı Kerim olsa bile beni öldürebilirsin diye. Hakeza kardeşlerim, Ubeydiler döneminde Ubeydileri biliyorsunuz. Ubeydiler 3 veya 2,5-3 asır İslam topraklarına hükmettiler. Ta Selahaddin Yeyubi gelip onları kaldırıncaya kadar. Ubeydiler kimdir peki? Ubeydiler, Fatım-i Şiilerdir. Yani batın akidesine sahip olan, Ali'nin ilah olduğunu iddia eden, Kur'an'ın tahrif olduğunu söyleyen, sahabeyi tekfir eden bir topluluktur bunlar. Ubeydiler...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 zan ile hükmetmektir. Ve zanla bu konularda zanla hükmeden insanlar sapıktırlar, aşırıdırlar. Ben şimdi size peygamberlerin ne ile hükmettiklerine dair 4-5 tane ayet söyleyeceğim. Artık varın kararı siz verin. Nuh Aleyhisselam dedi ki: "Ve kale rabbi la ter'al al-ardi min al diyara. Rabbim yeryüzünde gezen tek bir tane kafir bırakma. Innaka in ter'ahum yudlu ibadaka ve la yelidu illa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 Bize bu rüyamızın tevilini anlatır mısın? Yusuf Aleyhisselam onlara dedi ki: "La ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa naba'atukuma bita'wilihi qabla an Yani size yemek gelmeden önce mutlaka ben size rüyanızın tevilini anlatacağım. "Ve lekuma mimma 'allameni Rabbi buru'a tevili Rabbimin bana öğrettiği bir şeydir. İnni taraktu millate kavmin la bil hum kafirun vettabtu millate aba'i İbrahim ve ve